ve kul muhtesete bid'e ve kul bid'e ddalale ve kul ddalale finnar ve ba'du Muhterem kardeşlerim Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu <gülüyor> Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a itaat etmenin farz olduğuna dair Kur'an'dan ve sünnetten delilleri zikretmiştik bu aynı zamanda sahabenin tabinin ve tabinden sonra gelen tabinin de yolu bu şekildedir yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın övdüğü ilk 3 asır da yaşayan insanlar da sünnete uymanın sünnete ittiba ol, ittiba etmenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaatin farz olduğu konusunda hem fikir olmuşlardır. Bu konuda onlar arasında hiçbir çatlak ses çıkmamıştır. Ve bu üç asır sahabe tabiin ve onlara tabi olan tebe tabiin hakikaten Sünnet'in hakkını vermiş ve İmam Şafii gibi alimler çıkmış. Allah hepsinden razı olsun. Allah onlara rahmet etsin ve sünnetle alakalı hakikaten e, gerekli olan kanunları ne yapmışlardır? Kıyamete kadar geçerli olan e, kaideler, kurallar getirmişlerdir. Ve bu kaide ve kurallar ve biraz sonra zikredeceğimiz sünnet hakkında söyledikleri sözler hakikaten bu ümmetin, ehli sünnetin akidesi olmuş. Akidesini göstermiş ve onlar da Sünnete ne kadar da değer verdiklerini bu getirdikleri kaidelerle anlatmışlardır. Ve hakikaten o asırlar e, sünnetin korunması olsun, yazılması olsun ve başkalarına nakledilmesi olsun hakikaten çok büyük çabalar harcamışlar. Ve hadisin, sünnetin korunması adı altında adına e, gerekli kaideler, kurallar çıkartarak onları en güzel şekilde itina ettikleri bir ilim dalına haline getirmişlerdir. Sahabeye baktığımız zaman kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ölümünden sonra sahabe Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine sımsıkı bir şekilde sarılmışlardır. Bunlardan bazı örnekler vereceğiz inşallah. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı'ya baktığımız zaman Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vefat ettiği zaman Arap topluluğundan birçoğu ki Medine, Mekke ve Taif dışında birçok Arap e, topluluğu irtidat dediğimiz dinden dönme olayları yaşandı. Bu da zekatı vermemeyle gündeme geldi. Onlar dediler ki bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a has idi. Biz ona verirdik. Allah Resulü öldü. Vefat etti Aleyhisselatü Artık biz zekat vermeyeceğiz dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Ebu Bekir as anh'u halife olunca bu zekat vermeyen Arap topluluğuna karşı muhakkak ki ben onlarla savaşacağım dedi. Sırf dinden mürtet olmaları sebebiyle. Ömer radıyallahu anhu geldi Ebubekir Bekir as radıyallahu anhu'ya. Ey Ebubekir Bekir ey halifete Resulillah ey Allah Resulü'nün halifesi sen la ilahe illallah diyen kimselerle mi savaşacaksın? <gülüyor> Muhakkak ki Allah Resulü'nün buyurdu ki ben insanlarla la ilahe illallah diyene kadar savaşmakla emrolundum. Her kim bu sözü söylerse Onların kanı, malı nedir? Haramdır. Ancak bu la ilahe illallah kelimesinin hakkı müstesna buyurmadı mı? Öyleyse sen nasıl olur da la ilahe illallah diyen kimselerle savaşırsın diye itirazda bulundu Ömer radıyallahu anh. Bunun üzerine Ebu Bekir As-Siddiq radıyallahu anh'u zekat onun hakkından değil midir? dedi. Vallahi Allah Resulü aleyhissalatu vesselama verdikleri ufacık bir oğlağı dahi bana vermezlerse muhakkak ki ben onlarla savaşırım buyurdu. Ebu Bekir As-Siddiq radıyallahu anh. Bunun üzerine Ömer dedi ki radıyallahu an vallahi ben anladım ki Allah azze ve celle Ebu Bekir radıyallahu anh, kalbini gıtal için e, savaş e, gıtal için açmıştır ve onun söylediği sözün de hak olduğunu anladım demiştir. Allah onlardan razı olsun. Amen. Bu da gösteriyor ki bu olay kardeşlerim Ebu Bekir radıyallahu anh'unun o sünneti yerine getirmedeki hırsını, onu tatbik etmedeki hırsı nedir? Ne derece şiddetli olduğunu gösteriyor. O sahabe de Ebu Bekir es-siddiq radıyallahu anh'unun etrafında toplanmış ve onunla birlikte o sünnete uymayan, o sünneti inkar eden kimselere, mürtetlere karşı savaşmışlardır. Ve yine e, bir tane büyük anne, anneanne veya babaanne Ebu Bekir As-Sıddik radıyallahu anhu'ya geliyor ve mirastan soruyor. Kendisine düşen mirastan soruyor. Ve Ebu Bekir radıyallahu anhu diyor ki as ben Allah'ın kitabında sana bir miras verileceğine dair bir ayet bilmiyorum. Yok diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetinden de bir hadis bilmiyorum diyor kendisine ulaşmamış. Bilmiyor. Bunun üzerine sahabeden birkaçı kalkıyor ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın büyük anneye mirastan altıda bir, altıda bir pay verildiğini hatırlatınca Ebubekir Bekir Allahu Anhu hemen kalkıp o hükmü yerine getiriyor. Bu da gösteriyor ki Ebu Bekir Es-Siddiq Radıyallahu Anhu'nun o sünnete ne kadar da bağlı olduğunu gösteriyor. Ve diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yaptığı bir şeyi terk edecek değilim diyor. Muhakkak ben onu yaparım. Eğer ben onu terk edersem muhakkak ben sapkın sapkınlardan, sapıklardan olmaktan korkarım diyor Ebu Bekir As-Sıddık radıyallahu anhu. İbn Sirin rahimullah diyor ki bilmediği bir şey konusunda Ebu Bekir As-Siddiq radıyallahu anhu'dan daha çok korkan birini görmedim. Ve ondan sonra Ömer radıyallahu anhu'dan daha baş, korkan başkasını görmedim. Ve onlar eğer Allah'ın kitabında bir şey bulamazlarsa bir hüküm veya sünnette bir şey bulamazlarsa kendi görüşlerine göre içtihad ederler. Sonra da derler derdeki ki bu benim Rabbimden de bu benim görüşümdür. Eğer doğru isabet etmişsem bu Allah'tandır. Eğer hata etmişsem bu bendendir. Bunun için de Allah selle bağışlanma dilerim demişlerdir. Evet. Ömer el Hattab radıyallahu anhuya baktığımızda kendisi derdir ki sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür. Yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Yolların işlerin en şerlisi de dinde olmayıp sonradan icat edilendir. Her sonradan icat edilen de dalalettir. Sapıklıktır demiştir. Ömer radıyallahu anhu. Ömer radıyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun. Ee, kendi çalışanlarına bir şey mektup Yazdığı zaman derdi ki eğer sana bir hüküm gelir, hükmetmen gereken Allah'ın kitabında bulamazsan hemen Allah e, Resulullah aleyhissalatu vesselamın sünnetine git ve onunla hüküm ver diye bütün çalışanlarına bu şekilde vasiyette bulunmuştur. Ömer İbnül Khattab radıyallahu anh. Ömer İbnül Khattab radıyallahu anhu son zamanı yaklaştığı zaman kendisine ey Ömer kendine, kendinden sonra gelecek bir halife bırakmaz mısın demişlerdi. Bunun üzerine Ömer İbnül Khattab dedi ki benden daha hayırlı olan Ebu Bekir As-Siddiq radıyallahu anhu bir kendisine e, den sonra gelecek bir halife bırakmamışken ben nasıl olur da kendimden sonra bir halife bırakabilirim? Ve daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anhü'dan daha hayırlı olan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisinden sonraki gelecek halifeyi belirlememişken nasıl olur da böyle bir şey yapabilirim diyerekten sünnete bağlılığını Ömer ibnül Hattab radıyallahu anhu apaçık bir şekilde göstermiştir. Evet. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, bir gün geliyor Hacirü'l-Esveti öpüyor ve diyor ki ey Hacer ey taş ben biliyorum ki sen sadece bir taşsın ne zarar ne de fayda verebilirsin ama ben gördüm ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sana istilam etti seni öptü ben de ancak ve ancak onun sünnetine uyduğum için seni öpüyor sana istilam ediyorum demiştir Allah Kendisinden razı olsun. Evet. Osman İbni Affan radıyallahu anhu Zunnurin nur sahibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kızı olan Rukayye Ve onun vefatından sonra Ummu Kutum ile evlenen Osman İbni, İbni Affan Radıyallahu anhu Kendisi Bir mesele geliyor Mesele bir kadın kocası öldüğü zaman elinde iddet beklemesine dair kendisine hiçbir şey ulaşmamış. Bilmiyor meseleyi. Bunun üzerine sahabesiyle istişare ederken sahabe kadınlarından Teri'a bint Malik radıyallahu anha geliyor. Kendisi meseleyi Allah Resulü aleyhisselam'a vefatından önce arz ediyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kocası ölen bir kadının evinde dört ay on gün boyunca iddet beklemesi gerektiğini söylüyor. Osman İbni Affan radıyallahu anhu'ya bu Feri'a bintu Malik radıyallahu anha tarafından bu haber bildirilince hemen Osman İbn Affan radıyallahu anhu da hemen bu şekilde hükmediyor ve bir kadının kocası öldükten sonra kocasının evinde dört ay on gün boyunca iddet beklemesine hüküm olarak veriyor. Şimdi kardeşlerim burada e, Allah'ın kitabında Allah'ın kitabında bulamazsanız Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinde onda da bulamazsanız şeklinde kendi görüşüyle gelen e, bazı sözler olmuştur. Tıpkı burada birkaç tane mesele arz ettik. Mesela Osman İbni Affan radıyallahu anhuya, o anda nedir? bir kadının dört ay on gün iddet bekleneceğine dair bir hüküm ne yapmamış? Ulaşmamış. Bilmiyor. Tıpkı Ebu Bekir Sıddîk radiyallahu anhu'ya ceddeye yani büyük anneye anneanne veya e, babaanne büyük anneye paydan veya neneye e, mirastan altıda bir, pay, altıda bir pay alacağına dair bir hüküm ne yapmamış? Ulaşmamış. O yüzden hadiste bir hakim içtihat eder. İktihadında isabet ederse, iki ecir vardır. Hata ederse de ne vardır? Bir ecir vardır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ali İbni Abi Talib radıyallahu anhu'ya baktığımızda kendisine Osman İbni Affan radıyallahu anhu'nun temettu haccını yasakladığı haberini geliyor. Yasakladığı haberi geliyor. Bunun üzerine ee, Ali radıyallahu anhu Umre'yi hacca birlikte, e, birlikte yaparak temettu haccı yapıyor ve ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sözünü sünnetini hiçbir kimsenin sözüyle sözünden dolayı terk etmem diyor. Ve yine diyor ki Ali radıyallahu anhu ben kendisine vahyolulan bir nebi, bir peygamber değilim. Fakat ben gücüm yettiği kadar Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle amel etmeye çalışan diliyim diyor. Allah kendisinden razı olsun. Yine sahabeden Ubey ibn radıyallahu anhu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk vahiy katibi. Diyor ki kendisi Allah ondan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sarılın. Her kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sarılır ve diyor hiç kimse yokken Allah'ı zikreder ve gözleri yaşarırsa Allah korkusundan Rabbisinin korkusundan Allah Azze ve Celle asla ona azap etmez diyor. Ve yine bir kul Allah Resulü Vesselam'ın sünnetine sarılır ve Allah Azze ve Celle'yi zikreder ve e, böyle ne derler derisi e, Tüyleri diken diken mi olur derler. Öyle olursa bunun misali de tıpkı diyor sonbaharda ağaçların yapraklarını sararıp sonra da diyor bir rüzgarın gelip o ağaçları dökmesi gibi aynı şekilde de diyor onun günahları dökülür diyor. O yüzden ne yapın? Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine sarılın. Çünkü onun sünnetine sarılmanız sizin onun sünnetine muhalif olan veya bir bit'at olan içtihattan çok daha hayırlıdır buyuruyor. Allah kendisinden razı olsun. O yüzden siz sünnetle yetinin, sünnetle yetinin diyor Ubey ibn Ka'b. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ilk vahiy katibi. Allah kendisinden razı olsun. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki her kim diyor bir görüş bilirtir ve bu Allah Allah'ın kitabında ne de Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetinde olmaz ise o görüş o zaman o Allah Azze ve Celle'ye kıyamet günü ne üzerinde olduğunu bilmez bir şekilde haşrolunur diyor Allah kendisinden razı olsun. Ve ne diyor ki Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma. Allah'ın, senin üzerine düşen Allah'tan güzel bir şekilde korkmaktır, takbadır. Ve istikamet ehli olmandır ve bid'at değil, bid'at ehli değil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmandır. Kardeşlerim, buraya kadar zikrettiğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın güzide sahabeleri ve sünnet konusunda onların söyledikleri sözler. Ama maalesef bugün bazı kimseler çıkmış ve bunların sözlerine bu güzide sahabenin dolayısıyla Kur'an ve sünnetin zıddına sünnete şaşı gözle bakar bir şekilde ne yapmışlardır? Sözler söylemişler ve insanları sünnetten uzaklaştırmışlardır. İşte biz okusak okuruz anlayamayız gibi sözlerle şeytani sözlerle ve deccalin tıpkı gözünün şaşı olduğu gibi o gözle bakarak hem kendilerini sapıtmış... Hem de kendilerine uyanları saptırmışlardır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselama tabi olun ve sakın dinde olmayan bid'atler çıkartmayın. Muhakkak ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sözleri, sünneti size yeter demiştir. Ve yine onu örnek alın, ona tabi olun ve sakın dinde bid'at çıkartmayın. Eğer ona tabi olur, ona sımsıkı sarılırsanız muhakkak ki sapıtmazsınız demiştir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüm. Ve sünnet ile yetinmek içtihattan içerisinde bid'at olan içtihattan çok daha hayırlıdır demiştir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüm. Ve yine Abdullah İbni Amar radıyallahu anhüm'a diyor. Salim i̇bn Abdullah radıyallahu anh'ı anlatıyor. Diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı şöyle derken işittim. Sakın kadınlarınızı eğer izin alırlarsa sizden mescide gitmekten yasaklamayın. Salim'in kardeşi Bilal i̇bn Abdullah diyor ki radıyallahu anhuma, Vallahi ben kadınları mescide gitmekten yasaklayacağım. Bunun üzerine Salim ibn Abdullah radıyallahu anh diyor ki bunun üzerine onu karşıladı ve onu çok ağır sözlerle çok ağır sözler söyledi. Daha önce hiç işitmemiştim diyor. Ve onun üzerine bunun üzerine dedi ki ben sana Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan bir haber veriyorum. Sense vallahi kadınları mescitten alıp koyacağım diyorsun diyor. İşte sahabenin sahabenin çocuklarının, güzide evlatlarının sünnete bakışları böyleydi kardeşler. Hüzeyfe İbnül Yaman radıyallahu anhu diyor. Ey kurra ehli! Buradan kasıt alimler Kur'an ve sünnetle amel edenlerdir. Dost doğru olun. Ve kitap ve sünnete sarılın diyor. Eğer sağ ve sola dönerseniz yani Kur'an ve sünnetten şaşırırsanız o yoldan ayrılırsanız vallahi muhakkak ki apaçık bir sapıkla düşersiniz diyor Hüzeyfe İbnül Yaman radıyallahu anhu işte bu da şu Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti kelimesidir ki işte benim dost, duyur, dost doğru yolum budur sakın ola ki başka yollara uymayın yoksa ayrılır dağılır gidersiniz diyor Allah Azze ve Celle evet bunlar sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam'ın güzide sahabelerinin sözleri ve onların sünnete bakış açıları kardeşlerim tabiinden bazılarının sözlerine baktığımız zaman tabiinden sonrakilerden Ömer İbnül Abdülaziz şöyle diyor ki kendisi Emevi halifesidir ki bazıları onu 5. halife olarak da adlandırmışlardır. Hicri 99 yılında halife olmuş 101 senesinde de Hicri 101 senesinde de vefat etmiştir. Kendisi çalışanlarına şu şekilde vasiyette bulunmuştur kardeşlerim. Ben sizlere Allah'tan korkmanızı ve her işinde her işinizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymanızı tavsiye ederim. Ve sonradan dine sokulan her şeyi tek, terk etmenizi emrederim. Size sünnet yeter, size düşen sünnete sarılmaktır ki sünnete sarılan da Allah'ın izniyle kurtulur demiştir. Ömer i̇bn Aziz <gülüyor> Rahimullah Evet, yine diyor ki kendisinden rivayet edildiğine göre, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetini almak, Allah'ın kitabını tasdik etmektir. Allah Azze ve Celle'nin itaatini tamamlamak, Allah'ın dininde bir kuvvettir. Her kim O'nunla amel ederse, hidayete eren O'dur. Her kim O'ndan yardım dilerse, yardım edilen O'dur. Ki bu, müminlerin yoludur. Allah'ın velileridir ve her kim ondan yüz çevirirse de muhakkak ki cehenneme yüzüstü atılanlardan olur diyor Ömer ibn Aziz e, rahimeullah. Ömer ibn Abdülaziz rahimeullah. Muhammed ibn eee Müslim ez-Zuhri, İmam Zuhri Medine ehlinden ve tabiindendir ki kendisi El-Medine ehlinden ve ilk hadis kitabı tedvin eden, toplayan imamlardan bir tanesidir. Diyor ki İmam Zuhri Rahimullah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymak sımsıkı yapışmak kurtuluştur. Muhakkak ki ilim hızlı bir şekilde kabz edilir. Ve ilmi diritmek din ve dünyada sebattır. İlmin gitmesi ise her şeyin gitmesi demiştir. O yüzden kardeşlerim ilmin, ilim meclislerinin, alimin kıymeti de buradan gelmektedir kardeşlerim. O yüzden her kim dinini, imanını korumak istiyorsa ilme, ilim meclislerine ve alimlerin yanında ders görmeye özen göstermelidir. İmam Zuhri'nin dediği gibi eğer ilim giderse her şey gider kardeşlerim. Evet, İmam Mücahid kendisi tefsirde imamdır. Ve in tenaza'tun fi şey'in ferudduhu ila Allah ve'r-Rasul. Eğer bir şeyde münakaşa ederseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün. Ayeti kelimesi hakkını ayeti kerimesinin tefsirinde diyor ki Allah'a götürün yani Allah'ın kitabına götürün. Resulüne götürün yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine götürün demektir. Eğer bir şey de münakaşa edilmiş ve o Allah'a ve Resul'üne arz edilmesi gerekiyorsa ki Allah azze ve celle böyle emrediyor. Allah'a arz edin yani Allah'ın kitabına. Peygambere arz edin yani Peygamber e aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine. O yüzden bugün günümüzde ne olursa olsun şu şöyle midir, böyle midir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini arz ettiğiniz zaman veya o nasıl yaptıysa yapmaya çalıştığımız zaman, yaptığımız zaman birçok mesele kendiliğinde ne oluyor? Ortadan kalkmış oluyor. Yine tabinden Ebu'l-Aliye diyor ki rahimehullah İslam'ı öğrenin. Eğer İslam'ı öğrenirseniz ondan yüz çevirmezsiniz. Ve dosdoğru yolu tutun. O dosdoğru yolda İslam'dır ve sakın sağa sola sapmayın. Sizin üzerinize düşen peygamberiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymanızdır ki sahabe de o yol üzereydi demiştir. Rahimullah. Yine Eyyub el yani rahimullah ki kendisi büyük hadis alimlerinden bir tanesi Hicri 131 senesinde vefat etmiştir. Kendisinden rivayet edildiğine göre bir adam bir sünnet rivayet eder, hadis rivayet eder ve bir başkası da onu bırak bize Kur'an'dan bahset derse muhakkak ki o dal dediğimiz sapık dalalette bir kimsedir demiştir. Bugün demiyorlar mı? Bırak sünneti bize Kur'an'dan bahset. İşte o sapık bir kimsedir diyor. el yani Rahimullah. Evet. Dört büyük imama baktığımız zaman Ebu Hanife Rahimullah diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şey gelirse başım gözüm üstüne. Sahabeden gelirse Allah Resulü ve Vesselam'ın sahabesinden gelirse o zaman diyor onların sözlerini den seçeriz. Tabinden gelirse o zaman münakaşa ederiz. <gülüyor> Rahimullah öyle <gülüyor> Evet İmam Malik İbni Emel, Enes e, Hicret diyarının Medine'nin imamı Rahimullah diyor ki Her kim İslam'da Bir bid'at çıkarır Bakın kardeşlerim bunlar Altın korallardır Altın kaidelerdir Eğer bunları bilirsek Bugünkü birçok bid'at ehline Bunları söyler hidayet bulursa ne âlâ. Bulmazsa selam der, geçer gidersiniz, Hiç münakaşa etmeye de gerek kalmadan. Her kim İslam'da bir bid'at çıkarır ve o bid'atı da hasene görürse, bid'atı hasene yani iyi bir bid'at görürse muhakkak ki o kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle gelen risaletine hainlik elde ettiğini iddia etmiş demektir. Çünkü Allah El yevme akmeletu lekum bugün size dininizi tamama erdirdim buyurmuştur. Her kim bir bidat çıkarır ve onu da bid'ata hasene olarak görürse, güzel bidat görürse o kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletine kainlik ettiğini iddia etmiştir. Çünkü Allah bugün size dininizi kemale erdirdi buyurmuştur. O gün din olmayan Sahabe zamanında, Peygamber Aleyhisselam zamanında, bugün de din değildir demiştir Rahimullah. Kendisi birçok kereler şunu söylerdi: Dinin işlerinin en hayırlısı sünnet olandır, sünnette gelendir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetidir, en şerlisi de sonradan uydurulandır demiştir. Çok kere bunu söylerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman bu din sona ermiş ve kemale ermiştir. Bize düşen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymak ve bütün görüşleri reddetmektir. Bir adam geldi İmam Malik Rahimullah'a bir soru sordu ve o Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle şöyle buyurdu dedi. Olayı tasavvur edin kardeşler. İmam Malik rahimullah dirisi geliyor. Bir soru soruyor. İmam Malik de diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Bunun üzerine soru soran adam diyor ki Ey imam senin görüşün ne? Bunun üzerine imam diyor ki İmam Malik فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ "Am tucibhum fitnetun, am em, ev yucibhum azabun elim. Onun emrine muhalefet edenlere bir fitne veya elim bir azap gelmesinden sakının" ayetini okudu İmam Malik rahim. Yani kendisine fetva verildi, istendiğinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisiyle cevap veriyor. Ama karşındaki senin görüşün ne? Sorusuna onlar senin emrine karşı gelmek ve etmekle başlana bir fitne veya elin verici bir azap gelmesinden sakılmazlar mı? Ayetini okuyor İmam Malik ve Rahimahullah. Muhammed İmri İdris eşşafi ey Rahimahullah. hüccettür dilin Allah'ın kitabı ve Resulü aleyhissalatu vesselam sünnetidir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünneti ancak ona uymaktır demiştir. Evet. yine kendisine İmam Şafii Rahimullah'a bir tanesi diyor ki bir hadis diyor İmam Şafii Rahimullah. Bunun üzerine bir adam diyor ki ey İmam ey Ebu Abdullah sen bu hadiste amel ediyor musun? Yani bize bir hadis söylüyorsun ama sen bu hadisi kabul ediyor musun? Veya amel ediyor musun? Bunun üzerine İmam Şafii diyor ki Rahimullah eğer ben size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir söz söyler, bir hadis söyler ve onunla da sahip bir hadis söyler ve onunla da amel etmediğimi görürseniz işte o zaman benim aklımın gittiğini delirdiğime şahitlik edin demiştir. Ne kadar altın harflerle yazılması gereken kurallar kardeşler. Bu kuralları öğrendiğimiz zaman ki ta dersimizin silsilemizin başından beri Allah Azze ve Celle ayetinde, ayetleri birçok ayetinde peygambere uymamızı emrediyor. Rasulullah Aleyhisselatu Vesselam birçok hadisinde peygambere kendisine uyulmanın farz olduğunu söylüyor ve bugün bir kimsel kimse kalkıp sünnete uyulmasının gerekmediğini söylüyor. İmam Şafii rahimullah'nın çözü çok güzel kardeşlerim. Ben bir hadis, sahih bir hadis rivayet eder de onu almazsam, onunla amel etmezsem, aklımın gittiğine, delirdiğime şahitlik edin demiştir. Ve yine eğer benim kitabımda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalif bir şey görürseniz, hemen onu bırakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti neyse onu alın demiştir İmam Şafi'i Rahimuhullah. Yine diyor ki kendisi ben Allah'tan gelene ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan onun muradı üzere gelene iman ettim demiştir. İmam Ahmet bin Hanbel Rahimullah ki kendisi Ehl-i Sünnet'in imamıdır diyor ki Sünnetin usulü ki dinin aslıdır bunlar bizim katımıza bize göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen Sünnete yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın ashabı üzere olduğu şeye sımsıkı sarılmaktır, ona ona uymaktır ve her türlü bidatı terk etmektir çünkü her bidat dalalettir. <gülüyor> ki bize yine bizim Sünnetim ehli Sünnetin aslında bir tanesi de as, e, arzu şey heva ehliyle birlikte oturmamak. Ve onlarla mücadeleyi de, münakaşayı da terk etmektir. ehl sünnetin usullerinden bir tanesi. Ve yine sünnette diyor ki İmam, Malik Rahim, İmam Ahmet bin Hanbel rahimahullah, sünnette aklın ve arzunun idrak edemediği kıyas ve misaller yoktur. O ancak tabi olma ve hevayı terk et. Evet, bir kimse Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın getirdiğine uyması gerekir ki bu nedir? Sahabenin yoludur ki sahabe zamanında Allah Resulü vesselam zamanında olmayan sonra da olmayacaktır. Her kim ıslah olmak istiyorsa bu ümmetin ilkleri neyle ıslah olmuşsa onlar da bizler de ancak mı ancak onun iste oluruz. Buraya kadar e, serdettiklerimiz kardeşlerim başta 4 imam olan e, halife olan Abu Bakr radıyallahu an Ömer radıyallahu an Osman radıyallahu an ve Ali radıyallahu an'ının sünnete bakış açıları ve ondan sonra güzide sahabesi ve ondan sonra Tabi'nin ve imamların söyledikleri sözler bunlar kardeşlerim. Onlar hiçbir zaman sünnete şaşı gözle bakmamışlar. Allah ve Celle kitabında neyi emretmişse ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde neyi emretmişse, neyi getirmişse, güçleri yettiği kadar onlara sımsıkı bağlanmışlar. Sünnete sarılın, sünnete sarılın, sünnete sarılın. Sakın ola dinde bir bid'at çıkartmayın. Her kim bir bit ata uyarsa her bid'at dalalettir. Her dalalet sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir. Her zaman bunları insanlara anlatmışlar. Kitaplarında da bu şekilde bizlere tavsiye etmişler. Ve bu tür bu kurallar kaideler de İslam'ın kaideleri kuralları olmuştur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olan, onun getirdiklerine gücü yettiği kadar uymaya ve amen etmeye çalışan kullarından eylesin evet, kardeşlerim. Allah ın, Allah ın. Bir de burada e, İmam Şafii'nin sözü üzerine Ahmet bin Hanbel rahimullah e, binlerce hadis ezberi olan bir kimseydi kardeşlerim. Ki Ehl-i Sünnet'in imamı e, lakabını da boşuna almamış birisi. 30 bin sahih eseri var. Evet. Burada ey imam sen bu kadar hadisi nasıl ezberledin diye sormuşlardır ve Ahmed bin Hamd el diyor ki ben bir hadis öğrendiğimde muhakkak onunla amel ederim demiştir. İşte unutmamanın şeyi de sırrı da budur kardeşler. İnanın insan öğrendiğiyle amel ederse Allah Azze ve Celle hem ilmine hem amelin'e ne yapar bereket verir kardeşlerim. Bazen etrafımızda yani okuduğumuz halde e, ezberlediğimiz halde neden acaba bu bazen sorulduğu zaman aklımıza gelmiyor veya unutuyoruz diye bir soru gelirse inanın sebebi budur kardeşlerim. Eğer okuduğumuzla öğrendiğimizle amel etmezsek isek ne yaparız? Unuturuz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bildiğiyle amel eden bilmediğini öğrenen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 nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Allah'ım amin. amin. Subhaneke Allah'ım ve hamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente estagfiruka ve atubu ileyh ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alevi.